Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Ya Allahu Ya Mu'in, Ya hannan, Ya mennan, Ya Kerim, Ya Kaffar, Ya Rahim, Ya Rahman. İkinci sayfa 136. El mektubu s ve 87. mektup Bilal Fethan el-Afgani Fethan Afgani Efendi'ye yazılmıştır. Bir takım ehemmiyeti hais meseleler hakkında yazılmıştır. Elhamdülillah bütün hamdler, övgüler, medehler, senalar vesaire Allah celle celaluhu olsun ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden en emniyetten ala ibadillazina istafa. Allahu Teala'nın tercih ettiği kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu insanların üzerine olsun. Amin. Vesel el-mektubu'ş şerifü el-munbi'u an kemal mahabbetil ve ihlasihim. Dervişleri çok seviyorsunuz, ee, Allah dostları olan insanlara samimiyetli ve ihlas gösteriyorsunuz. Böyle temiz duyguları haber veren mektubunuz, değerli mektubunuz elimize geçti. Razakallahu Subhanahu el-istikamete ala muhabbeti ha-ulâil Bu Cenab-ı Hakk'ın cici kullarına, derviş kullarına göstermiş olduğunuz muhabbet üzerinde, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizi istikametle rızıklandırsın. Yani bu hal sizden hiç kaybolmasın, sürekli bu temiz duygularla dervişlere olan muhabbetiniz ve sevginiz daim olsun. İslamiyet'te rızık sadece ekmek ve su ile yani ifade edilmiyor. İnsanın menfaatine yönelik olan her şey rızıktır. Mesela ilim bir rızıktır. Bizde hani Türkler'deyse, Türk milletindeyse rızkımız kesildi falan dendiği zaman daha ziyade işte ekmeğimiz, suyumuz vesaire falan bunlar kesildi anlaşılır. Ama ideal manada İslamiyet'te rızık dendi mi insanın istifadesine, menfaatine yönelik olan her nimet ister maddi nimet olsun, ister manevi nimet olsun hepsine rızık tabir ediliyor. Rezakallahu Subhanahu el Istikamet ala. Muhabbeti ha-ulâil Bu insanlara e, göstermiş olduğunuz muhabbet ve sevgide sabit e, kadem olmak ile, istikametten ayrılmamak ile Allah-u Teala sizleri rizkiyâb eylesin. Ve nesihatülleti ansahu biha el-ahibbete sa'ade Mutlu ve bahtiyar olan Mevdanın dostlarına, peki böyle derin muhabbet besleyen insanlara, benim yapacağım nasihat, yegane nasihat ve nasihatulleti, en sav biha el zev-i saade. Dostlara, bizi sevenlere, bu fakirin yapacağı nasihat nedir? i̇ttiba sünneti, eseniyeti ala sahibe, salatu ve selam ve tehiyye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, ittibadır buyuruyor. Başka mektuplarında da mükerreren İmam Rabbani aynı şeyi söyler. Ben dünyaya bir daha gelsem gene aynı şeyi söylerim. Çünkü hayat Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemle tamamlanıyor. Ee, biz Müslümanların e, hayat anlayışında, e, hayatın ekseninde Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem vardır. Allahü Teala İslamiyeti ve Muhammed evet. Mustafa'yı alternatifsiz yaratmıştır. Güneşin alternatifi yoktur. Yani güneş olmasa, güneşin bize sağlayacağı aydınlığı veya ısıyı, enerjiyi biz başka bir şeyden elde edemeyiz biz. Güneşin alternatifi yoktur. Ayın alternatifi yoktur. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyelim elmayı yemezsin ama e, onun yerine armudu yersin idare eder. Fakat Mevla'nın birtakım nimetleri var. Bunların alternatifi yoktur. Ekmeğin alternatifi olmaz. Suyun alternatifi olmaz. Havanın, oksijenin alternatifi yoktur. Yani bunlar olmasaydı da olurdu ya. Havanın bize oksijenin sağlayacağı faydayı biz başka bir şeyden sağlayabilirdik diyemiyoruz biz. Ama bu noktada ee, hareketle diyoruz ki, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in alternatifi asla ve kat'a yoktur. Hayatın ekseninde, yani bir portakalın içerisinden bir şiş geçirin, portakalı çevirdiğiniz zaman şişin ekseni etrafında döner değil mi? Kainat da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ekseni etrafında dönüyor. Eğer dönüyorsa mutlaka, hani bir küre düşün, kürenin de bir ekseni vardır. O eksen olmadan küre ayakta durmaz ve dönmez. Hayatın da efendim ekseninde Rasul Ekrem, sallallahu aleyhi ve vardır. Yani Sünneti seni edendiği zaman işte büyüğümüz Peygamberimizdir. Onun işte izinden gideceğiz vesaire. Fakat bunun mantığını çok iyi kavramak gerekiyor. Hayat Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem'den ibarettir. Gerisi Fasafiso. Herkes bugün dünyada gönül vermiş oldu bir liderin peşinden gidiyor. Herkes dünyada gönül verdiği alaka ve ilgi duyduğu bir liderin ve rehberin kendisine göre kimisi artık o onun peşinden gidiyor, onun ilkelerini yaşamaya çalışıyor, onunla oturuyor, onunla kalkıyor vesaire. Bu noktada Müslüman asla boşluk sahibi olmamalı. Allahü Teala biati kelimede lekatken <gülüyor> elkim fihim huswutun hasenatun. Genelde. Bütün peygamberlerde, özelde ise Muhammed Mustafa ve sellemde sizin sizin için alınacak örnek hayat var diyor mevla, Model var diyor ama bu herkese de açık değil. Herkese de açık değil. Hep böyle kelime-i de söyledi bilmem ne vesaire. Amma ve lakin gerisini getiremeyen Müslümanın da Muhammed Mustafa'dan alacağı bir şey yoktur. Çünkü Allah kayıt koyuyor. Allah kayıt koyuyor. لَكَدْ كَنَ fi ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Sizin için Muhammed Mustafa'dan alınacak örnek hayat modelleri vardır. Ama herkese değil, üç tane kayıt koyuyor. Buraya kadar okuduk iman ettik ama arkaki o kayıtları pek dikkate ee, almadık gibi bir halimiz var. Kime peki Muhammed Mustafa sallallahu hayatı ve sünnetleri etkileyecek, edecek, tesir edecek? Kim Muhammed Mustafa sallallahu mağazasından alışveriş yapmaya <gülüyor> salih olacak? Limenkâne yarcullâhe, Allah'a umudu ve imanı tam. Vel yevmel âhire, âhirete, umudu ve imanı tam. Bide ve zekârallâhe kethîrâ. Cenab-ı Celle <gül> Celaluhu ile haylice peki meşgul olup Mevla'yı, Fazla diyebileceğimiz bir seviyede zikreden kulun Muhammed Mustafa'dan elde edeceği çok şey var diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse her birimiz, Allah'a olan imanımızı bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. İnanacak şeylerde ayrım yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu? i̇mam Rabbani buyuruyor, bir şeyhin her hali keramet bile gözükse, ''Hayır efendim, eğer itikadında kıl kadar sapma var ise, İtikadında, imanında kıl kadar sapma var ise onda keramet meramet aramayın. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam sahtekardır. Bu adamın yapmış olduğu bütün o harika işler istidraştır diyor. Keramet meramet aramayın. Kıl kadar eğer sapma olursa e bugün haramları bile her el kabreden bir sürü şeyh var Türkiye'de veya diğer sair İslam aleminde. Ne ne ne neyin kerameti Allah aşkına ya? Sahtekarların peşine düştük ondan sonra din iman pazarlıyoruz vesaire. Bunun Allah'la peygamberle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. <gülüyor> ne mürabbânî kudise sırruhu ki 224 bin peygamber geldi değil mi? 223.999 tanesi diğer peygamber, sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da 223.999 peygamberin güzelliği var, artı artısı da var diyor İmam Rabbani. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü sellem peki çözüldü, anlaşıldı, tamam. Mebde ve maat tamamdır. Yani eskiyi de kucakladın, geleceği de kucakladın diyor. Kur'an da aynen öyledir diyor. Bu neye benziyor? Diyelim 100 rakamı, 100 rakamın içerisinde 99 vardır. Ayrıca bir de bir vardır. Öyleyse Müslüman'ın yani öndermiş, rehbermiş diye bir sorunu yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaç maddesi gibi la bir ve temsil. O varsa hayat var. Ekmek ve su var ise tamamdır. İhtiyaç denen şey, yani ihtiyaç maddesi dediğimiz şey sadece ekmekle veya suyla münhasır değil ki. وَالنَّسِيَةُ ee, zavuz sa'ade, <gülüyor> mutlu ve bahtiyar olan insanlara, bizi sevenlere peki benim yapacağım nasihat nedir? i̇ttiba Sünneti sünnet-i seniyeti, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibadı ala sahibiyye salatu ve selam ve tahiyye. Peki o resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat, selam, her türlü sıhhat ve afiyet temennileri onun üzerine olsun. İmam-ı Bukhari rahimallahu teala, bir büyük muhaddisten hadis almaya gidiyor. Diyorlar ki işte efendim o şöyle alimdir, böyle alimdir vesaire. İmam Rabbani hemen kemikleri çuvala dolduruyor. Doğru gidiyor o hadis almaya. O zaman kağıt mağıt yoktu. Yani sabahtan akşama kadar diyor gezerdim diyor. Hayvanların diye kürek kemikleri, kaburga kemiklerini toplardım. Sabaha kadar o kemikleri temizlerdim. Üzerlerine hadis-i şerif yazacak hale getirdim. Çuvala doldurur. Öyle efendim giderdim, Efendimizin hadislerini dinler yazardım diyor. Burada hadis o kokunuyor, ben uyuyorum. Değil mi? Bu da insaf değil mi? Bu da Müslümanlık değil mi? Neticede neticede İmam Bukhara gidiyor, zaten. bakıyor ki bu adam ayakta çiş ediyor. Dedi ki Resul-i Ekrem sünnetine itibası olmayan alimin ilminden istifade etmek caiz değildi. Terk etti Öbür taraftan başka bir zat tavsiye edildi başka bir gün ona. E, falanca zat şöyle alim böyle alim diye vesaire. Gittim diyor yanına baktım ki diyor hayvanı diyor derenin öbür tarafına geçmiş diyor. Kendisi bu tarafta diyor. Hayvan efenin derenin e, adamın bulunduğu tarafa gelsin diye hayvana yem gösteriyor. Gel oğlum gel gel gel diye bir kabın içerisine yem koymuş hayvana gösteriyor. Hayvan dereye atlıyor karşıya geçiyor o yemi yiyecek diyor. Tam hayvan boynunu uzattı, hayvanı boynuzdan tuttu, yemi de ona yedirmedi. Diyor ki bu sahtekar diyor bu diyor. Bu sahtekar diyor. Niye? Allah'ın yaratmış olduğu mahluku aldatıyor diyor. Hayvan bile olsa. E şimdi hoca, alim vs. kandırıyoruz, ediyoruz vs. falan. Söz veriyoruz, tutmuyoruz vs. bunlar da hoca, değil mi? Ondan sonra kalkıyor, Allah'ın masum kulları hakkında ileri geri konuşuyor. Hoca, değil mi? Hocalar bitti, bitti. Ben bu davanın sahtekârı bile değilim. Sahtekâr kime denir ya? Bir insan diyelim mesela bu dinde yüz şey bilecek değil mi? Yüz şey bilecek. Eyvallah. Hani yüz şey bilmesi gerekirken yetmiş şey bilse, fakat yetmiş şey bilmekle birlikte yüz şey biliyormuş gibi kendini gösterirse bu adama ne derler? Sahtekâr derler. Niye? Yetmiş madde biliyor Yani. Halbuki yüz bilmesi lazımdı. Eksik olmakla birlikte bu davanın peki biricik efendim otoritesi gibi, uzmanı gibi gözüküyoruz peki. E sahtekar. E kaldı ki ne yetmişi ya? Yüzde bir, yüzde iki bilen bugün yüzde yüz biliyormuş gibi konuşuyor. Bu adam şimdi sahtekar mı daha mı aşağı gitti peki? Allah-u Teala eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yani İslam tarihine baktığımız zaman yo arkadaş yo. İslamiyet öyle herkesin harcı değil. Bak burada Fatih medreselerinde Hüsrev Efendi vardı bir zamanlar. 1960'larda 65'lerde vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah Allah. Belinde iki tane Baradelli tabancayla usulü fıkıh okutuyordu Fatih Camisi'nde. İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman. Onlar öyleydi. Onlar öyleydi. Fatih Camisi'nin gövdesine bakın böyle delikler oyuklar var böyle. Evet, kim biliyor peki açılan yaylı m neticesinde o dedikler oluştu ve Fatih Cami'nin gövdesinde cami makine tüfekle taranıyor ondan sonra Hüsrrev Efendi caminin içerisinde usulü fıkıh okutuyordu. Daha e, Allah uzun ömürler versin yaşartına güre hoca öyle anlatıyordu. Mahmut Bayram Hoca vardı. Allah ali himmet bir adamdı. Ona da Allah keni gel rahmet eylesin. Dedi ki Hüsnü Efendi bizim hocamızdı. Bize derdi ki ders okuturken çocuklar sizden hoca olmayacağını ben biliyorum derdi. Çünkü zaman o kadar garip olacak ki İslamiyet o kadar öksüz ve savunmasız kalacak ki o efendim garip ortamda insanlar size hoca diyecek. İşte biz afedersiniz o taif ediniz biz. Allahü Teala tezden bu e, davanın riskini omuzlayacak kalitede ve kantitede Mevla Alim ve hocalar ihsan eylesin. Sünnet-i seniye de sahtekarlık var mı? Adam kandırmak var mı? Adam ütmek var mı? Adam yolmak var mı peki? Yam yam olmak var mı peki? Sünnet-i seniye ittiba bir hayat tarzıdır. Bir yaşantı tarzıdır. O sadece böyle klasik, böyle cimnastik vari, bir takım hareketler yapmak gibi değildir peki. Yani zarftan öte mazruftur mühim olan. Zarf nedir? Zarf sarıktır, sakaldır, cübbedir, şal var, bir çarşafdır vesaire. Hani görüntü. Eyvallah. Tamam. Ama zarftan öteye mazrufdur mühim olan. Mektuptan gaye zarf değildir ya. Mektubun içerisine yazılan kağıt var ya, o yazılar. O yazılardır mühim olan. eee ama ortalık var ya, çok fena, çok fena atizi itizine karıştı. Eskilerin tabiriyle sapla saman birbirine karıştı. <gülüyor> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Angarya mı oldu? Birisi birisine belki e, sakat mal satıyor malı alan diyor ki gel diyor gidelim diyor bir hocaya danışalım hoca ne anlar bu işten diyor bu insanın dini ve imanı bitmiştir dervişli de bitmiştir Cenazesi de kılınmaz buna kızda verilmez kız dalınmaz alınmaz öldüğü zaman Müslüman kabristanlığına dahi depredilmez bu insan bu gitsin kendisine başka bir Allah bulsun başka bir peygamber bulsun Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi varsa ne yapacak belki? Din ne oldu peki? Kur'an ifadesiyle din kanundur. Din kanundur. Din kanundur. Ya yaparsın veyahut da sonucuna katlanırsın. resul Ekrem niye konuşuyor peki? Öyle zaman gelecek ki peki Müslüman adam cenazeti camiden kalkacak fakat e, Müslüman kabristanla definilmekle birlikte yarın mahşere, Yahudi ve Hristiyanla iman ve İslam'a hasım ve düşman kesilmeme birlikte Allah'ın huzuruna gidecek diyor.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 Sizi gidip derviş kisvesine girmiş dinsizler sizi diye başlayayım bu Rabbani. İtikad sakat, ameli salih sakat peki. e ne olacak bu insanlar? Bir check-up'tan geçsek Allah bilir yani kaç tanemiz sınıfı geçer? Allah hepimize meded inayet günayet eylesi. Amen. Mehmet Akif Ersev rahmeti derdi ki ben 200'lü yüzlü insanları çok seviyorum derdi. Ya 200 insan sevilir mi derlerdi üstad? Derdi ki günümüzde insanlar artık 200 değil yirmi dolu diyor. E tabi 20% yüzlü insan hiç sevilmez ama iki yüzlü onun yanında hiç olmazsa sevilir. E ne de olsa iki yüzlü vesaire. Allah böyle çifte standart, çifte şahsiyetli olmaktan muhafaza eylesi. resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittibada ısrar ediyorum diyor İmam Rabbani. Bir de peki o'l-içtinab o'anil bid'atil el-gayril merdiyeti din tarafından taszip edilmeyen Allah ve Resulü tarafından taszip edilmeyen onaylanmayan kabul edilmeyen atlardan dine taban tabana zıt olan belki çirkinliklerden kaçınmak bu noktada ısrar keşim diyor <gülüyor> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki menahya sünneten sünnetin, me biha felev sevabu miyeti şehidin Başka aynı manada rivayetler de vardır. Benim kaybolan sünnetlerimden artık yani yaşanmayan, uygulanmayan, tatbik edilmeyen sünnetlerimden bir tanesini, tek bir tanesini ihya eden insana yüz şehit sevabı vardır. Ve burada niye şehit normu kullanıyor? Burası cayı dikkattir. Burası e, dikkatamiz bir yerdir. Benim efendim terk edilmiş, bakılmıyor, ilgi görmeyen, peki tatbik edilmeyen sünnetlerimden bir tanesini yerine getiren e, kişiye yüz şehit sevabı vardır. Yani ortam o kadar peki e, dar ve sıkıntılı olacak ki bir sünneti bile ihya etmek için e, gayret ettiğin zaman karşı karşıya kalacağın işkence ve sıkıntılar, akrabandan, işte dosttan, düşmandan neyse göreceğin e, itme ve kalkmalar öyle acı olacak ki yani sen diyelim işte e, askerde savaşan bir asker olsan, e, yüz kere peki vurursan, şehit olsan ki e, o, onun e, yüz kere şehit olmaklığın acısından daha büyük bir acıya maruz kalacak o insan. Ya ölmek öyle kolay bir şey mi? Can vereceksin yüz kere peki, gel git dünyaya şehit ol peki, yüz kere şehit olmaklıkla sana gelen olan e, acıdan peki, Acıdan daha büyük bir acıya maruz kalacaksın. Tek bir sünneti işlemekle. Şu an yani 80 yıllık çarpık eğitim neticesinde, sahip olduğumuz eğitim anlayışının neticesinde, kötü, örf, adet ve gelenekler ilki haline geldi. İlki haline geldi. Batıcı ve batıya endeksli hayat artık yekene hayat tutkusu haline geldi. Artık bu karakterle din yargılanıyor. Din eğer mevcut hayata veya televizyonun empoze etmiş olduğu hayata e, uyuyorsa din güzel. Uyumuyorsa kaldırat vesaire. Din, affedersin don lastiği değil. Herkes gelecek bir tarafa çekecek vesaire. Herkes kafasına göre trafik uygulasa, herkes kafasına göre araba kullansa, e, kazaların yani bini bir para, kazanın ardı arkası kesilmez. Bir tenekenin bile bir kanunu var değil mi? Dininin bir, Dinin bir kanunu yok, yok mu peki? Müslüman olmak kolaydır dostum, Müslüman olmak kolaydır dostum, Müslüman olmak kolaydır, Müslüman kalmak zor. Ata binmek mühim değil, asıl mesele atın üzerine durmaktır. Bak deminki hadislerde saf tanziminden bahsediliyor. i̇bd recep diyor ki, bir Müslüman yarın savaşa gittiği zaman cephede alması gereken formasyonu ve kabiliyeti sivil hayatındayken alması gerekir diyor namazda da oruçta bu anlayışla vardır diyor. Birçok hikmetleri var. Birisi de disiplin ruhunu dinamik tutmak. O kadar. resul Ekrem nasıl işte sıva yapanlar ee, sıvayı yapıyor sonra eline mastarı alıyor. Bir tahta parçası alıyor. Hatta tahtayla peki sıvayı kontrol ediyor. Yani eğri büyürlük var mı? Şişme var mı? Veya çukur olma var mı? Bakıyor ki neresi peki açık veriyorsa oraya biraz daha harç koyuyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Safların arasında geziyor böyle bir askeri komutanın e, ordusunun denetlemesi gibi sen ileri sen geriye, sen şöyle, sen böyle vesaire tamam. Önce disiplin, sonra namaz. Önce disiplin, sonra namaz. Namazda disipline olamayan bir kul belki yarın savaşta hiç disiplin olmaz. Dünya disiplin üzerine kurulmuştur. Arabayı bile kendi kafana göre sellem avus sellem kullanamıyorsun. Önce işte sağına sonuna bakıyorsun kontrol ediyorsun. Sonra kontağına basıyorsun. Sonra bilmem işte nereye basıyorsan işte oraya ayağını değdireceksin. Elin vites koluna gidecek vesaire. Din kanundur. Menahya sünneten minessünün leti sâret saret ameli bihâ biha, sevabı niyet-i şehidin. Sünnetlerim terke maruz kaldığı <gülüyor> zaman da e, benim bir sünnetimi e, yaşatmaya çalışan, iyiye çalışan insana yüz şehit sevabı vardır. <gülüyor> Kabiliyetim varsa, hevesin aşkın var ise, harcanacak sermayem var ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu feda et. Bir canım var dostum. Yani insanın bir akımlık barutu gibi bir sermayesi olsa onu mutlaka iyi gelir getiren yere yatırır değil mi? Eee insanın en büyük sermayesi hayatıdır, ömrüdür peki. Öyleyse onu öyle bir şeye yatırım yapalım ki devamlı bize kadar sağlasın bu. Elin gavru bunu yapıyor, elin hristiyanı bunu yapıyor. Dünyanın en büyük zenginlerinden bir Fransız var. Artık servetin yani haddi hududu yok, o kadar muazzam servet sahibi. Ben bu serveti ne yapayım ne edeyim diyor. Adam diyor ki muazzam bir ev yapayım ben diyor. Aynen bundan 250-300 yıl önceki 14. Louis'nin, Fransız kralı 14. Louis'nin evi gibi bir ev yapayım. Bütün aksesuarı, yatağı, döşeği vesaire mutfağı, banyosu aynen peki. Banyo yok kafadersiniz o dönemde Fransa'da. Banyo daha sonra bizden gitti onlara. Adam aynen 14. Louis'nin evi gibi bir ev yapıyor. Her şey 17. yüzyıl e, aksesuarına göre dayanıyor, döşeniyor fakat Yapılan araştırma gösteriyor ki Louis'nin yatağında bitler varmış. Bu bitlerin de bulunması lazım diyor. Ki Ben tam Louis gibi yatayım, Louis gibi kalkayım, harfurt kaşınayım diyor vesaire. Ki yani Louis'nin e, fotoğrafını e, kendime kopyalayayım diyor. E, nerede bu bitler peki? Bitler yok. Nesli tükenmiş. Biyologlara emir veriyor. Derhal araştırmaya girin diyor. O Louis'nin yatağındaki bitleri de bulun diyor. Neyse farklı cinsleri çiftleştiriyorlar. O bitleri de adam el elde ediyor. Bitleri e, yatağa seriyor. Hadi kendisi yatıyor. da bitler başlıyor a, harekata. Adamı oradan buradan ısırmaya vesaire. Adam başlıyor kaşınmaya. Ondan sonra diyor ki, işte şimdi ben Louis gibi oldum. Bu millet, bu millet, yani Allahü Teala özünü e, çürütmekten bizleri muhafaza eylesin. Bu millet belki, Bugünlerde, hele hele şu son zamanlarda 14. Louis gibi olmaya başladı. Muhammed Mustafa'ya ne oldu? Burada ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğim, kelime-i şadet söyleyeceğim, resul sallallahu aleyhi ve sellem'e peki blöf yapacağım. Artık bu ne manaya geliyorsa senin de aklın var, fikrin var, bir mana ver. Hacca gidiyoruz, Umre'ye gidiyoruz. Lebbeyk Allah el-lebbeyk peki. resul diyor ki, bazı işte ihramlı olan insanlar Lebbeyk Allah el der. Ne demek onun manası? Rabbim emret, ben senin fedainim. Ya Resulullah emret, ben senin fedainim. Yani ortaya yürek koyuyoruz ya. Ama allah Teala onlar <gülüyor> İstemiyorum senin lebbeykini. Defol git! Herkesin Allah'a kendine göre oldu. İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. Kim, nerede bulunuyorsa ona göre bir Allah tasarlıyor. Ama o Allah, İbn Arabi'nin dediği gibi, sizin inandığınız Allah'a diyor, ayaklarımın altında da diyor. Ha? Ne demektir bu? Kimisi parayı sevdiği kadar Allah'ı sevmiyor. Eee? Eşini sevdiği kadar Muhammed Mustafa'yı sevmiyor. Ee. Ondan sonra villaydı bilmem neydi, müktü, şuydu, buydu vesaire falan, senin Allah'ın bu mu peki? Dinuhum, dinarum Resulü'lekten buyurduğu gibi. Öyle insanlar gelecek. Bunların ilahları peki, dinleri, dinarları, paraları, para ilah oldu. Mamur Abdullah'ın ikinci başında, La İlahe İllallah Muhammedur Resulü'nün tefsiriyle alakalı üç sayfaya yakın bir var. Okuyun bakın. Bakalım, okuyalım. Ondan sonra herkes kendi kratını belirlesin. Herkes kaç ayar altın, altın mıyız, teneke miyiz? Ondan sonra kendimize bir not verelim. Allahü Teala kaliteyi bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Fekeytemen bir sünneti ihya edene güç şey sevap veriliyorsa ahya Peki fardan min el-feraidin ya ya hiç kale alınmayan hayatın bir tarafına itilmiş Allahü Teala'nın farzlarından bir farzı ihya eden bir insan evvaciben min el-vacibati veya uta terk edilmiş vaciplerden bir tanesini yerine getiren bir insan düşünün yani Allah katında ne değerli insandır bir sünneti bile ihya diyorsun Resulekkem sallallahu aleyhi ve sellem, eskiden her evde bir şifahi şerif vardı. Ecdadın evinde bir şifahi şerif vardı. Eskiden her her evde Hilali Hakani bulunurdu. Resulekkem sallallahu aleyhi ve sellemin eşkalini, şemailini anlatan kitaplar var idi. Hayat sürekli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve endeksli idi. Devamlı o, o, o okunuyordu ve kişi ona benzemeye çalışıyordu. Peki, bir Sünneti ihya, eğer yüz si sebebe kazanıyorsa, ya sünnetten çok daha kuvvetli farizalar, farz olan bir takım e, işler var. Bunları ihya eden nereden gider? Veya vacibi peki e, ihya eden nereden gider? İstanbul'un eski ismi şehridir. Sultan Fatih zamanında ve yakın tarihe kadar İstanbul'un ismi İslamboldur. Osmanlıca tarih kitaplarına İstanbul yazmaz. <gülüyor> Belki son dönemde tanzimattan bu yana yazılan kitaplarda İstanbul yazıyor. Ama ondan önce tarih kitaplarında İstanbul'un ismi İslambol. İslambol idi. Tamam mı? Bak şahıslar değişti. Yani isimler de ondan sonra otomatikman insana bağımlı olarak adlar ve isimler değiştirildi. Yani İslambol sonra ne oldu? Oldu İstanbul. İstanbul'un manası ne? Ne bileyim ben ne? Peki, şimdi ben diyorum ki isyan bol. İstanbul'un diğer bir ismi efendim, e, güller şehridir. Gül, Osmanlı Divan Edebiyatı'nda Resul-i sallallahu aleyhi ve sellim, temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu. Lale kelimesi yazıldığı zaman ki, Lam, Elif, Lam, Elif, Ebced-i Sabir'e topluyorsun 99 çıkıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun 99 ismini temsil eden mübarek bir bitki. Lale devrinde bir laleye 2000 altın veriliyordu. Şimdi bazıları bunu yadırgarlar. Neymiş efendim bir bitkiye 2000 altın verilir mi? Onun bir manası vardı. Eğer adam lale yarışmasında birinci gelirse ona 2000 altın veriyorlardı. Niye? Bulan sen ne muhtarım adamsın be? Cenab-ı Celle celale ne büyük bir aşkın var ki Mevla'yı temsil eden bir laleye bu kadar dikkat ve özen gösterdin? E Allahu Teala temsil eden bu laleyi bu kadar mümtaz edişin, al sana 2000 altın. Yani bir bitkiye 2006'ın verilmesi mantıki değil ama orada bir mana var. Gül ise, gül ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ederdi. Ee, gülün kokusu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den kaynaklanmıştı hilkat olarak. Yani yaratılışta. Ee, nereye baksan bahçesinde gül olmayan ev yoktu. Bunun anlamı nedir peki? Yani burada bir naturalist bir anlayış yok. Tabiat anlayışı bilmem ne çevrecilik falan filan geç bunları. Adam kapı açtığı zaman ilk defa gülün kokusuyla karşı karşıya geliyor ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adamı hoş geldin, sefa geldin, hayırlı sabahlar olsun sanki resul Ekrem e, onu kucaklıyor, onu kokluyor gibi oluyor. Güller şehriydi. Siz güllü namaz bilir misiniz? Güllü namaz. Nerede? Bunlar hep tarih oldu. Ramazan-ı Şerif'le şeriflerde milletin namazda secdeye gittiği yerlere bile sıra sıra sıra sıra böyle şu bizim hallarda kırmızı hat gibi güller serpilirdi. Adam namaz kılıyor ama, namaz kılıyor ama aklı fikri Muhammed Mustafa'da. Ya namazda hem dikkati topluyor, hem de peki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve ile birlikte rukiye ve secdeye gidiyormuş gibi haralıyordu. alıyordu o. O namaza yürek dayanır mı ya? Ondan sonra ayılan bayılan e. Ee, Kendinden geçen, gözyaşları ceyhun olmuş, sel olmuş vesaire falan filan güller ıslanıyordu gözyaşıyla birlikte. Niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e secde ediyor ümmet Muhammed. Aa hoca sen müşrik oldun. Muhammed Mustafa secde edilir mi? Estağfurullah de sen müşrik oldun. Ahmed Ahmet, Ahmet ibn-i Hanbel rahimallahu teala e, sahabe-i kiramdan Hüzeyme ile alakalı 2-3 hadis-i şerif var müsnat'te. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. İmam eh sabhabe radıyallahu anh diyor ki: "Yarasıyolla bu gece ben seni rüyamda gördüm." diyor. "Nasıl gördün?" diyor. "Uzanmıştın yere. Ben senin göğsüne secde ediyordum." diyor. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem derhal yere yattı. Derhal yere yattı. Ve dedi ki: "Saddık rüya'k. Nasıl gördüysen aynen uygula." dedi. Ve "Ben Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne efendim secde ettim ben." diyor. "Müşrik mi oldu bu?" Vahhabi kapalı herif. Radikal oldun ama yani gerçekten ciddi bir radikal Müslüman olamadık. Geçen haftaki mektupta ne söyleyeyim mi Rabbani? leh başka, mescudun ileyh başka diyor. Bak mihrap var burada. Burada kıbleye doğru namaz kılıyoruz. Biz şimdi peki taşperest mi olduk Kabe'ye doğru namaz kılmakla? Yoksa Kabe'de bir mana var. Cenab-ı Hak Celle Celle'nin anlamı var, o biz o anlama mı secde ediyoruz? Eyvallah, o anlamı, o manaya biz secde ediyoruz. Bu mihrap ne? Kabe ne? O bir semboldür, bir işarettir bu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buralarda geziyor. Güllü namaz, ey Allah'ım ya güllü lokum gibi falan bir şey midir, nedir? Peki sünnet-i bir Sünneti ihya edene yüz şehit sevabı ya bir farzı ihya eden ya bir vacibi yerine getiren oho, gider de gider bir örnek vereyim diyor. فَتَادِلْ اَرْكَانِ فِي الصَّلَاتِ Namazlarda tadil erken meselesi, işte rükunun ve secdenin hakkını vermek. Bunlar, اَلَّذِي وَوَاجِبُ عِنْدَ اِقْسِلْ اُلْمَا الْحَنَفِيِّتِ Hanefi mezhebindeki alimlerin çoğuna göre tadil erken vaciptir. ''Küllü <gülüyor> salatin uddiyet mu'al kerâdi tahremiyyeti yecibu i'adetuhâ'' diyor İbrahim Halebi, Halebi'nin sagirinde. Bir namaz ki, bir namaz ki eğer tahrimen mekruhla beraber kılınıyorsa o namazın iadesi vacip bir yür. O zaman peki kılınan namazlar ne oluyor? Ne rükûmuz tam, ne secdemiz tam, yarım yarım, çeyrek çeyrek peki hareketlerle kılınan namazın faturası nasıl ödenecek? Ve fardunu indel Yusuf. Peki, Hanefi mezhebindeki alemlerin çoğu, çoğu tadil erkene vacip diyor. İmam Ebus ise farz diyor. Yani, ve, ve İmam Şafii, İmam Şafii de gene aynen farzdır diyor. Yani diyelim ki işte abdestsiz namaz kıldın. Neyin namazı peki bu? Rüki yok, secde yok. Ne oluyorsa namaz, tadili erkensizle kılınan namaz, aynı ee, paralelde oluyor. Ve sünnetin indel bâbil el Hanefiye, Hanefi mezhebinden de tek tük alimler var, onlar sünnet diyor. Ama bazı alimlerin meseleyi çok ağırdan almaları durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Mesela bu e, tabi erken meselesi, e, birçok insanlar yani bunu riayet etmiyorlar. Te'ecru ihyaye hazel amelil vahidi belki böyle tek bir ameli icra etmek, yekunu min sevab şehidin fi işte Allah yolunda mücadele ederken ee, vefat eden öldürülen yüz tane şehidin sevabını katlar diyorlar. Bir tadili erkana riayet, bir tadili erkana riayet yüz şehidin sevabını katlıyorsa, katlıyorsa bu işin peki mükafatı sevabı nereden gidiyor? Sen takdir et. Bütün fukaha'nın bir tespiti vardır. Yani fıkıh ilmiyle, şeriat ilmiyle meskul olan alimlerin bir tespiti vardır. O da şudur. Bir insan bir müstahabı terk etmeye maruz kalsa, yani işte Peygamber Efendimiz'in bazen yaptığı, bazen yapmadığı işlere müstahab deniyor. Sürekli ve devamlı yaptığı sünnetleri var, onlara sünnet diyoruz. Bir insan Peygamber Efendimiz'in arada sırada yaptığı veya terk ettiği sünnetlerden birisini terk etmeye maruz kalsa, bunu alışkanlık haline getirirse... Peygamberimizin bazen yaptığı, bazen yapmadığı, diyelim işte bir sünneti, bu adam tamamen terk etti. Neticede bu insan diyorlar, Peygamber Efendimizin sürekli yapmış olduğu sünneti terke maruz kalır diyorlar. Yani müstahabı terk eden, sünneti terk etmeye maruz kalacak. Sünneti terk etmeyi alışkanlık haline getiren bir insan, vacibi terk etmeye maruz kalacak. Vacibi terk eden bir insan, farzı terk etmeye maruz kalacak. Farzı peki terk eden bir insan dini terk etmiştir. Dinsiz nereye gidiyorsa oraya gidecek bu insan diyorlar. O zaman geometrik tabirle konuşacak olursak A eğer B'ye eşitse, B C'ye eşitse, C D'ye eşitse A eşittir, D'dir. Yani bu ne demek oluyor? Eğer yani e, diyelim bir, bir lastiğin mesela arabanın kamyonun ön sağ lastiğini Sibop'u fırladı değil mi? Sibop mesela gitti. Eğer işte bozuldu hava gitti hava gitti lastik gitti lastik gitti Peki araba dingül üzerine düştü vesaire ondan sonra peki araba takmaya gitti O zaman ne oldu şimdi 28 tekerlekli bir tür tek bir lastikle gidiyor sibopla gidiyor ya bu sibop işler nedir ya olsa da olur olmasa da olur diye biliyor musun diyey biliyor musun diyey biliyor musun E 500 milyarlık bir tür tek bir lastik sibopla gidiyor icabında. O olmasa gitmiyor. Bir lastik kaç para kardeşim? Bir milyon, beş milyon var veya yok neyse yani. Ama arabanın ihtiyacı var mı? Var. İşte la teşvi ve la din de aynı kanuna tabidir. E şimdi o kadar derin gitme. Bilmem sen çok fazla gidiyorsun bilmem ne vesaire. Sakal bıraktın sana sütüm haram olsun, emeğim haram olsun vesaire. Sen var ya, sen var ya veya ben neyse artık yani. Mesela sen meselesi değil. Temsilen böyle konuşuyoruz. Sen var ya, sen de yandın, ben de yandım. Bir keresinde Efendi Hazretleri bana dedi ki, ya bir Mersinli bir kız var dedi, kursda okuyor dedi. Anası, babası, danası neyse artık yani. Kızı efendim yani düşman yenetmişler. Abisi geldi buraya, bıçak attı kardeşine, burnunu yürüttü. da vesaire. Ondan sonra neyse, o her şeye rağmen, kız tam bir yani intihar gibi okuyacağım dedi, yine etti de okudu. Sonra efendim döndü, gitti şey Mersin'e, eee... Orada baskı, baskı, baskı falan. Bana dedi ki, ya dedi, şu e, Lokman suresinde ve en iyi bu ileye, e, o ayetin tefsirine baksana dedi, e, ulema ne söylüyor dedi. Baktık neyse, e, sağa, sol, bütün tefsirlere. i̇mam Kuşeyri diyor ki tefsirinde, bir tefsiri var, İmam-ı Kuşeyri'nin, letayf diye, yani muska gibi boyununa as, bir daha da çıkarma, o kadar. Ağırlığınca altın verilsin, satın alınsın değer. Yani bu kitapları var ya, almak için illa Arapça bilmeye şart, e, bilmek şart değil. Al evine koy. Ne, neyle şereflendiğini veya neyle mümtaz olduğunu insanlar bir görsün. E, orada İmam Kışeri diyor ki, bir anne babanın bir anne babanın değil fars, değil vacip, değil sünnet, değil müstahap konusunda çocuğunu, evladını engellemesi, çocuk eğer bir edebi dahi yerine getirecek olsa, İslami bir edebi dahi yerine getirecek olsa, anne babanın ona müdahale etmeye hak ve selaheti yoktur diyor. Şimdi çarşaf giyme, onu yapma, bunu yapma, kursa gitme, bilmem ne falan filan göreceğiz bakalım. Toprağın üstü varsa altta var. Hatta ölmeden önce bunun hesabını sorar Allah Celle Celaluhu'na. Dine zam yapma, dine iskonto yapma yetkisini Allah kimseye vermedi. Sen veya ben bugün bilmeyerek bir suç işlesek, ee, mahkemeye çıkarırsak, ben desem ki hakime, savcıya, ya hakim bey, vallahi billah ben böyle bir kanun olduğunu bilseydim, yani kesinlikle ben bu suçu işlemezdim desek, kabul ediyorlar mı? Bilseydin ya, diyorlar değil mi? Asker ağacın altına uzanmış, yatıyor. Oradan komutan jiple geçiyor. Şoföre diyor ki, oğlum git şu ağacın altında, Uzanmış yatan çocuğu bana çağırıyor. Gidiyor, hemşerim kalk diyor. Ne var diyor? Komutan çağırdı. Ne komutan mı? Gidiyor, neyse geliyor. Rap rap rap bir esas duruş, bir selam. Komutan diyor ki Ulan diyor, afedersiniz ağır kelime kullanıyor. Ben söylemeyeyim. Ben buradan geçerken sen ne nasıl uyuyorsun diyor peki. Niye bana selam vermedin diyor. Esas duruşa durmadım diyor vesaire. Komutanım görmedim ki diyor. Görmedin mi dibi? Görseydin ya bam yüzüne bir tane. Dünyada insanlar bile görevde ondan sonra uyur gezer olduğu zaman af bile etmiyorlar. E ee, ben İslam'ıydı peynire çevirdim. Gelen saplıyor giden saplıyor. Gelen saplıyor giden saplıyor. Ya sen ne arıyorsun ya? Bela mı arıyorsun sen ya? Sen kimsin ya? Halika isyanda mahluka itaat yoktur diyor Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tatlı dille, hüsnü niyetle eksiklerimizi gördüğümüz zaman birbirimize tavsiye edelim. Sen bana yardım etmesem, ben sana yardım etmesem, Rus'un bize yardım edecek? Amerika mı yardım edecek peki? Ve alâhâdel kıyas işte bu ölçüye göre gider diyor. Sâirul ahkâm-i şer'iyyeti minel hilli velhormeti velkerâeti Bak, Dinde bir sürü helallar var, dinde bir sürü efendim yani işte e, haramlar var, e, yani dini yasaklamış olduğu haramlar var, mekruh şeyler var vesaire vesaire. Ondan sonra bütün işler böyle gidiyor diyor yani. Bir helallar riayet, ayet, bir haramdan iştinat vesaire falan filan. Bazı şeyler buradan, sö affedersiniz söyleyemiyoruz. Mesela yenilecek olan şeyler var, yenilmeyecek olan şeyler var. Ben bugün yenilmeyecek bir şeyden bahsettiğim zaman değilim mesela bir bakkal veya da bir market sahibi hemen bana tavır koyuyor. Sen benim rızkımla oynadın vesaire falan filan. Yani bunu siz nasıl izah edersiniz ki? Ben senin için, senin için peki cehennemden kurtulmana çalışacağım peki? E ben suç işleyeceğim peki? O zaman yaz. Benim dinim, imanım kapıya. Paradır. De. Ben de bileyim senin ne olduğunu. Ben senin yararına konuşsam peki? Ya sen bir arabanın altına kalsam, bir araba sana çarpsa, ben seni dedi kucaklasam acile kaldırırım hastaneye getiriyorum. Sen bana der misin ya bu lütfen bırak beni bana karışma vesaire bilmem ne. İş dünyaya geldiği zaman hocam yetiş belki. Ahirete geldiği zaman yoktur bir dakika vesaire. Allah bu kamburları düzeltmeye bizlere muvaffak eylesin. Sultan Fatih'in hocası Sultan Murat Hüdavendigâr <gülüyor> Hacı Bayram Velî diyor ki efendi hazretleri diyor. Sen benim şeyhimsin diyor. Bayramiye tarikatının sahibiydi, hacı Bayram deli. Dedi ki efendim dedi. Bana mülklerinin sayısını ver dedi. İsimlerini ver dedi. Ben bunları dedi devletin haklarından e, istifade ettireceğim dedi. Bunlara özel imtiyaz tanıyacağım. Bunlara vergi muafiyeti getireceğim. Tasavvuf ve tarikata çalışan, nelerin dostlarını e, kıymetini bilen insana ben yani e, devletin imkanlarından hak tanıyacağım dedi. Neticede e, Hacı Bayram Veli'nin binlerce müridi vardı. Düşündü düşündü tab bakıyor ki ihvan hepsi aynı değil. Dedi ben bunları bir testten geçireyim. Düşündüğüm gibi çıkanın ismini veririm. Dolayısıyla bu işte hallolur dedi. Şöyle bir hüyün üzerine yüksek bir tepenin üzerine bir çadır kurdu. İçeriye üç tane koyun koydu. Bütün müritlerini o tepenin yanına yığdı. Dedi ki bakın dedi. Bana dedi kurban lazım dedi. Kim kendini kurban edecek dedi. Bir adamdik efendiler ben dedik gel evladım dedi. Onu çadırın içerisine alıyor bir kuzuyu kesiyor. Dışarıya kan atıyor. Millet bakıyor ki ana hakikaten kesiyor. Cemaatın yarısı kaçmış gitmiş. Ondan sonra çıkıyor diyor ki işte evlatlarım diyor bana bir mürit daha lazım, şey, bir kurban daha lazım diyor. Bu sefer o birinci adamın hanımdık efendiler beni kurban edebilirsin gel kızım diyor. Onu da içeri alıyor. İkinci kuzuyu kesiyor. Kan dışarı daha fena akıyor. Bu sefer kalanların da yarısı tüyü kaçtı gitti. Kaldı bir avuç orada. Dedi ki ya işte evlatlarım de, bana bir kurban daha lazım dedi. Bir gariban bir adam, bir fakir fukara adam diyor ki Efendimiz ben diyor gel evladım diyor. Onu da içeri alıyor. Onu da kesiyor peki. Şeye, kuzuyu kesiyor. Kan daha fena dışarı akıyor. akıyor. Kalanlar da tüyüyor. Bir tane bir mürit kalmıyor dışarıda. Ondan sonra diyor ki şeye Acı Bayram Veli'ye haber gönderiyor. Efendi Hazretleri diyor, iki tam bir yarım gün var diyor. Şimdi, yani biz ibret tarafındayız. Böyle bir şeyden çakaptan geçsek veya böyle bir imtihandan geçsek kaç kişi kalır? 1960'da İsmail Eybast 27 Mayıs İnkılabı'nda. O kadar ihvan biz tabii bir şeyden haberimiz yoktu. Ben şahsen 8-10 yaşlarında vardım, yoktum. Ama ama Eskiler anlattığına göre burada üç kişi kaldı. Üç kişi kaldı. Üç kişi kaldı. Efendi e, baba, Ali Haydar Efendi, Kudya oğlum Mahmut, senin ihvanın benden çok olacak demiş. Doğrudur, eyvallah. Ama bir de madalyanın öbür yüzüne bakalım. Bizi toplasılar acaba efendi babanın yanındaki müritlerin kaçta kaç oluruz biz? Harman büyük amma tane yok tane! allah Teala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bak Rumeli Kavaan'da Sarı Saltukhan yatıyor. Ahmet Yesevi'nin bir o. 800 kişiyle çıktı Orta Asya'dan, Rus illerini fethetti, Avrupa'yı fethetti, Roma'ya indi, döndü, burada, burada Bizanslarla savaşa girdi, orada şehit oldu. 800 kişiyle, 800 kişiyle. Sendeki kan aynen o kan, hiç değişen bir şey yok. Allah'ın izniyle sen aynısını yaparsın, yaparsın, yaparsın. Ümitsiz olma, dünyaya bin kere gelsem, Allah dese ki, temsil yani bana, hoca seni ben dünyaya göndereceğim, yüz kere veya bin kere tek bir şeyden bahsedeceksin dese, ben Allah'ın kullarına sadece ve sadece Allah'tan umut kesmeyin konusunu anlatırım. Şu an millette bir umutsuzluk var gibi. Her şey bitmiş gibi. Artık bir şey olmaz gibi vesaire. Bu, bu, bu anlayış çok fena bir anlayış. Maazallah insanın itikatsiz gitmesine sebep olur. Evet. Dün diyelim Enbiyaya yardım eden Allah gene bugün aynen var. Dün ki cedilerimize, devrimize himmet eden resul ve sellem gene bugün aynen var. Fahrettin Kıcıman Paşa rahmetli Medine müdafasında e, esir alındıktan sonra, hatta buradaki erifler onu İngilizce teslim ettikten sonra kılıcını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirine bıraktı. resul Ekrem Sallallahu Aleyhi efendim bıraktı. Adam düşündü ki benden sonra torunlarım gelecek, bu kılıcı alacaklar, şeriatın sancağını layık olduğu yere dikeceklerdir. Küfrün hakkından gelecektir diye. 1900 işte, beşler, 1900 civarları. Ama o gün bugün 120 yıl geçti. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem hala bu kılıcı temsil edecek. Bu kılıcı kuşanacak bir tane babayı bulamadı. Ben erkekim değil mi? Hayır efendim ben erkek değilim. Ben kadın oldum bu noktada. Kaç tane erkek var içimizde? Erkekiz değil mi? Aslan erkekler. Buradan deli olun atlayın sokağa vurun kırın anlamayın. Keşke orada, öyle, öyle bir adam olsa içimizde. Efendim Nişantaşı'nda konuşuyordu bir zamanlar. E, bir antiparantez dedi ki, yahu dedi, yani benim bu konuşmalarına çıkın, yok işte kahveleri dağıtın, bilmem ne işte, e, meyhaneleri şöyle yapın, böyle yapın, anlamayın dedi. Arkadaşlar şunu söyledi, ya ben de laf ediyorum ya. Sanki yani ortalıkta böyle adam var da, ben buna çekiniyormuşum gibi vesaire falan. Keşke öyle adam olsa diyor, nerede? Yine altını çizerek söylüyorum. Bugünün en büyük silahı ilimdir. Okumaktır, okutmaktır. Okumaktır, oku, okutmaktır. Ama içinde bulunduğumuz vahameti artırma, e, anlatmak için mecburen böyle kelimelere bazen iltica ediyoruz, sığınıyoruz. Yoksa şu an kalkıp da milleti kesme zamanı değil. O iş bizim işimiz değil şu an. Bu iş kesinlikle çıkar bir sokak değil bu. Bu işin gerisinde büyük ilim yatar. O ilmi bugün ortaya koyacak. O ilme sahip adam yok, eleman yok. Türkiye'nin şartlarını çok iyi anlamak lazım. Hala gönlümüzden geçen her şeyi söyleyebileceğimiz bir ortam varmış gibi zannediyor bazılarımız Türkiye'yi. Yok, öyle değil. Veya işte neyse, sahiri yerleri vesaire. Mevlana Celalettin Ruhmi Kudis-i Sırru buyuruyor ki Evladım, evladım, senin iki kişilik gücün varsa, iki kişilik gücün varsa, beş kişilik gücün varmış gibi gösterme diyor. Niye? Kaçı taraf bu sefer senin üzerine on kişiyle gelir diyor. Tamam. Ne kadar güzel değil mi? Ee, senin peki iki kişilik gücün e, olacak olsa sen biz çokuz, söyleyiz böyleyiz, güçlüyüz kuvvetliyiz. Beş kişilik güç varmış gibi gösterme. O zaman karşı taraf, karşı taraf seni, senin üzerine on kişiyle gelir. Ve sen zaten iki kişiydin. Kün fekün oldun gittin diyor. Peki eğer, eğer senin diyelim beş kişilik gücün var ise veya on kişilik gücün var ise, on kişilik gücün var ise, bak güçlüsün kuvvetlisin, on kişilik gücün var ise iki kişilik gücün varmış gibi göster diyor. Kaçı taraf senin üzerine beş kişiyle gelecek, halbuki sen on kişisiyle işi bitirirsin. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden bir tanesi de, Peygamber Efendimiz ve vesselamın, müşriklere karşı, kafirlere karşı hücum yapacak gücü var ise hücum harbi yapardı. Hayır yok, savunma peki gücü e, var ise ancak savunmaya gücü yetiyorsa Resulü Ekrem Aleyhisselam savunma yapardı. E, şimdi dünyanın gündeminde bütün memleketlerde haydi bakalım hücum harbi, hücum harbi, hücum harbi. Ha eğer ehli fetva olan alimler öyle bir şey diyorsa yani tamam ben e, müdahale edemem ama burada çok iyi düşünmek lazım. İnsanların kanın su değil. Bir takım hareketler neticesinde milleti efendim cüvşu kuruşa gelir, dolmuşa getir. Bütün milleti efendim tankların altında, paletlerin altında. Eğer ondan sonra bunladı cihad. Neyin cihadı? Bak İslam ne oluyor? Birinci harekette haklıydı. Adamlar tamam tam zamanda çıkış yaptılar diye Ama ikincisinde ise olmadı, yanlış yapıldı. Buyur. Mesele iş yapmak değil. Mesele iş yapmak değil yapılan işin Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine uygunluğu esastır. Bunda kim yapacak? Ehli ilim yapacak. Hani ehli ilim? Hani ehli ilim? Hani ehli ilim? Harman büyük ama tane yok. Tane! Burada kalsın. Cenab-ı Celle Celaluhu eksiklerimizi görmeye gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Rabbim makbulinden eylesin, merdudinden eylemesin. All right. <laughs>